Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz sehvi secde konusu. Sehv gaflet, dalgınlık, hata anlamına gelebiliyor. Bir kimse namaz kılarken namazın içerisinde böyle bir şey yaparsa yani gafiyet dalgınlık olursa bu yaptığı gafiyet ile de bir farzı tehir ederse yerinde yapmazsa ya takdim ederse ön alırsa ya da bir vacibi terk ederse, tehir ederse o zaman bu kişiye namazın sonunda sehiv secdesi gerekiyor. Sehiv secdesi Namazda nerede gerekir? Bu aşağı yukarı herkesin başına gelen bir olay. Biraz tabi önce karmaşı gibi görünüyor bu sevgisi. Karmaşı gibi görünüyor. Eğer bir kimse bundaki temel ilkeleri bilirse inşallah çok kolaylaşır. Önce şunu belirtelim. Bir kimse namaz kılarken namaz içerisinde farzların birini terk ederse o zaman o namaz bozuluyor. O namazın iadesi tekrar kullanılması o kişiye farz oluyor. Namaz içerisinde biliyorsunuz kıyam farzda da durmak farz. Kıraat namaza koru ayakta bu da farz. Rükü farz, secde farz bir de Kadi e deniyor. Namazda oturmak bu da farz oluyor. Bir kimse bu farzları yerine getirmiş ise, kalanlar vacibi terk etmiş ise, tehir etmiş ise, bunlar sevişseceğiyle olabiliyorlar. Farzların da takdim tehiri olabiliyor namazda. Takdim öne alınması. Ne gibi? Mesela bir kimse namada durdu, tekbir aldı, kıyamda ayakta durması gerekiyor. Bu arada kıraat, yani fat okuması gerekiyor kişinin. Bu kimse unuttu, tekbir aldı ayakta durmadan hemen rüküye gitti. Bu kimse ne yaptı? Buradaki kıyamı, kıraatı terk etmiş oldu. Rükü takdim etti. Ve almış olur rükû? Bu kimse ne yapacak? Aklına geldiği gibi hemen rükûden geri dön, ayağa kalkacak. Tekrar elimizde Besmele ile Fatiha'yı zamsur okuyacak. Sonra tekrar rükû yapacak. O rükû iptal oldu, yapacak. Namazın sonunda seviş secisiyle namazı tamamlamış oluyor. Yani burada bir fars olunmuyor bir takdim tehlil meselesi olduğu için bu namazın sevim seyircisiyle tamamlaması olmuş oluyor. Bir kimsenin namaz içerisinde eğer namazın bir sünnetini terk ederse bu tabi kastel olursa tabi iyi değil gerçi de ama hatayla olursa bunda bu kişiye sevim gerekmiyor. Şimdi inşallahsı bolsa, şu namazın baştan başlayacağım, e, hem namazın farzını, vacibini sünneti anlatacağım inşallah. Bir de genelde başa gelen daha çok yanlışlıklar, onları duralım inşallah. Biliyorsunuz namazı huşu ile kılmak gerekiyor. Huşu, gönül Allah'tan korkarak yani kul bilecek ki o Allah'ın huzurunda kulunu bilecek kul. Namada huzur kılmak gerekiyor. Ama tabi bütün bunlara rağmen insan sürekli değişimde insanlar. Çok bir olaylar elimizde olmadan bizi etkilendi, yönlendirir artık muhteremler. Yani sinir hücreleri elimizde olmadan etkilenirler yine nefsani duygularımız da elimizde olmadan etkilenirler. Mesela bir kimse çok kızı birini görse, çok ama kızıyor, onu kişi gördüğü anda hemen nefisteki gazap duygusu etkilenir, bir kızma gelir kişiye. Bir insan çok sevdiği kişiyi görse bir defa da ruhsal duygusu devreye girer, Kişide bir güzel has sevgi medenaya gelir. Böyle. Acaba Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hiç namaza sevgi, secde yaptırma peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhtemelenler. Allah'ın Teala'nın hikmeti Mevlamız'ın kıyamete kadar Müslümanlara ne gibi bilgileri gerekiyorsa Bunların her biri As-ı meydana gelince yapıldığı muhteremler. Eğer yapılmasaydı o zaman bu hüküm bilinmezdi. Acaba nasıl olacak? Ortaya bir kargaşa çıkardığı. Bir adışı şey okuyorum inşallah pe ilgili olarak Adış-ı Şerif Nesai'den İnni Nebiya Aleyhisselatü Vesselam Peygamberimiz Salla tabi Peygamber imamdı namaz kıldırıyordu Fekame Furekateyini Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ya öğle ya ikinci namazını kıldırmış Peygamberimiz iki bir var tabi dört rekatlı ikisi de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ikinci rekatta oturmayı unutuyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cüce ayağa kalkıp peygamberedir. Odur Fesebbehu bihi. Cemaat yani sahabeler tesbih ettiler. Nedir bu? Sübhanallah uyarı. Bak ya bunlar gerekli meseleler konular o zaman bunlar meydana geliyor benziyor. Demek ki Allah'ın peygamberi Aleyhisselam Hazretleri 4 rekatlı farz namazını kıldırırken iki rekatta oturmayıp üçüncü ayağa kalkmış. Ayak kalkınca sahabeler Sübhanallah Sübhanallah diye yapıyorlar. yapıyorlar. Allah aleyhisselam Peygamber'e geri dönüp oturmuyor. Devam ediyor namazına. ma ferga min salatihi Peygamber aleyhisselam hazretleri namazın bitirince secde secdeyini sümme selleme Peygamber'e iki secde yaptı. Ondan selam verdi namazı çıkmış oldu. Şimdi bu bize ne gösteriyor? Demek ki bir kimse üç rekatlı, 4 rekatlı farz namazında bir kimse ikinci rekatta oturulması vacip oluyor, vacip oluyor. Bir kimse burada oturmadan ayağa kalkmışsa ne yapacak? Demek geri dönmeyecek, namaz devam edecek, namazın sonunda sevgisi yapacak. Fakat bunda da bir tabi usulü var. Nasıl olacak? Bunda bir peygamber semadiler bizlere. İza sal dükün. Tekamiy-i cülûsi. Buyur sizden biriniz namaz kılarken ikinci rekat oturmayıp ayağa kalktı. Senlemî yes te timme Demek ki kişi üç tekaktı, dört tekaktı namaz kılıyoruz. İkincisi de oturmamız gerekiyordu. Kişi unuttu, kalkma teşebbüs etti. Eğer henüz dizi daha yerden kesilmemiş, ayağa tam kalkmamışsa felyeciz. oturursun Peygamber. Aferin, oturursun. Veres Aleyhi, bu kişiye bundan dolayı sevilseniz de gerekmiyor. Bu bir Teklacım bu konuları inşallah. Fıkı olduğu için yanlışlık olmasın. Demek ki bir kimse üç rekatı, dört rekatı bir namazı kılarken ikinci oturması gerekiyor ikinci rekatta, sonunda. Unuttu, kalkmaya teşebbüsse bulundu. Ayağı daha tam, dizleri daha tam yerden kesilmedi, tam doğrulmadı. Tam doğrulmadı. geldi o anda ya da cemaate kılınırken, cemaat gördü imamı, Sübhallah diye hemen oturulacak. Hem oturulacak. Bu az bir tehir olduğu için namaz sonunda bu da secde gerekmiyor. Fînistevâ kâimen ikinde oturulacak oturmadı, kalktı. Ama ta ayağa kalktardık ate celiyimdir fi salati artı peygamberiyor namaza devam etsin geri dönmesin. ver sesi sesini sonda ikinci sesi yapsın peygamber resulü neden Yedinci cemaatimiz şimdi 3 ya 4 rekatlı namazda ikinci rekat oturmak ilk oturuş yani buna kadi ula ilk oturuş deniyor. Bu vacip oluyor vacip oluyor. Oturulmadığı kişi kalkma teşebbüsü bulundu. Aklına geldi, oturacak. Bir şey gerekmiyor. Aklına gelmedi, tam doğrulu kalktı. Aklına sonra gelse bile artık gelip oturulmaz. Neden? Kıyam farz ya. Kişi buradan farza girdi. Bu burada. Buradaki kişi işte farza girdi. Oturmak için vacip idi. Daha aşağı farzdan. Burada vacip için Farz terk edilmez. Eğer bir kişi böyle bir durumla karşılaştığı zaman ikinci oturmadı oturmadığı ayağı tam doğruldu. Sonra dönüp oturursa bazı vukuya göre namazı bozuluyor. Farzı kasten terk ettiği için burada. Demek ki bu konuda böyle gerekiyor. İkinci ilk oturuşta iki rekatta unuttuk ayağa kalkma teşebbise bulunduk ama daha tam yarı doğrulmadık. Aklımıza geldi dönüp oturacağız. Bir şey gerekmiyor. Doğrulmuşsak geri dönmeyeceğiz. Peki acaba peygamber neden böyle yanlışlık yaptığı namazda şimdi muhtemelenler? aklına gelebilir ya. Peygamber nasıl sehvetti namazda, unuttu acaba buna Şer Câfir Eylülullah adı cemaatimiz peygamberimizin namazdaki şehvi dalkınlığı hat etmesi ednadan alaya yücelişten bizimki aksine aradan ednaya iniş bizimki nedir ala edna edna daha aş anlamına geliyor Edna ismi tefsir derler buna. Bunun mühendisi dünya işte. Dünya ismi tefsirdir. En yakın anlamına geliyor. Bizim hatamız şöyle oluyor. Bizler namazdayken namazdan daha aşağı işlere dalıyoruz. Onun hatıydı bizler diyoruz. Namazdayken bizler. Alkımıza dünya geliyor hesap yapıyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. Sanki hiç başka boş zamanımız yok. Yani her şeyi o namaza sıkıştırıyorsunuz Bizimki ne oluyor? Aladan yüce olan namazdan bir aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz. Bu için bizim sevgimiz tabi Allah katından mağlup değil derler. Peygamber Edna'dan alaya. Peygamber namazdan, peygamber dağcı çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Yani Peygamber aleyhisselam adetleri ilahi huzura kavuştu namazı muhtemelenler. Öyle ruhsal zevkler peygamberimizde, manevi hazlar peygamberimizde. Okuduğu ayetlerin tam manevi yaşantısına göre peygamberiyor. Mesela yerlerin götüren Rabbi Mevla böyle. Bütün gergü aşıyor peygamberimize. Açılıyor. Bu işin demek ki peygamberimizin namaz yaptığı şeyin sakın ha bizimkine onlara benzetmeyelim, ona kıyas etmeyelim muhtemelenler. Onu etmeyelim bence. Hatta öyle buyuruyor ki, Peygamber Aleyhisselam maddetleri hayatı boyunca namazda, Fatih'i her okuyuşunda başka başka anlamını anladı. Başka başka makamlar çıktı muhtemelen. Mesela bir örnek vereyim, bir evliyadan. Bursa'daki somuncu baba dediğimiz zat. Allah rahmet eylesin muhtemelen. Somun ekmek anamına geliyor. Hatta hala duruyor Bursa'da. Bu caminin kıble tarafında. Evi hala duruyor. Fırın hala duruyor. Kürek duruyor hala orada kendisinde. Aynen yaşadığı duruyor orada. Bu zamanın kutbuymuş o zaman bu. Ama bilinmiyor. Gizli. Kimse bilmiyor. Ekmek yaparmış. ...melkebe yükleyip bunu satarmış da. Bir de Ulu Cami inşaatında... ...işçilere ekmek getirip dağıtıyormuş. Ulu Cami inşaatı bitiyor... ...açılış merasimi töreni yapılacak. Padaşı Yıldırım Beyaz Hazretleri... ...damadı... ...Emir Sultan'ı çağırıyor. Damadı Emir Sultan'ı çağırıyor. Ya Emir... ...bu cami açılışında... Hem de ...cuma günü açılıyor... Cuma açılıyor ben en layık bunu sana gördüm. En üstü olarak diyor. Yani damadı diye değil ama en üstü evli olarak ben seni gördüm. Bugün cuma'nın namazının hütbesiyle namazı açıkçası sana ait. Evinistan boynu evliyor. Padaşa uzarında, kayınpeder uzarında. Sultanım burada Bursa'da benden üstünü varken ben bunu yapamam. Kim var senin üstünü? Şaşırıyor padaşa. En üstü onu biliyor. İlim değil fanda, velayette. Efendim işte biri var vaama sır sermem gerekiyor. E öyle padişah halife itaat de gerekiyor. Vacip oldu dilimize girdi. Emir verince açığı sürmeye mecburu somuncu baba. Ne somuncu baba mı? Ekmek satan kişi evale. Yani. O mu seni göstermeye ben deniştura. Ben başdan çağırıyor. Emirstan da yana başlandı. Ya böyle bunu açacaksın. Anlıyor Emirstan sırrı verdiğine. Evliya da bir bilirler Ona bir makamlı bilir onlar. Ona bilirler onlar. Bu tabi emir üzerine Hazem sonuncu Hazretleri Cuma hutbesine çıkıyor. Fatih okuyor da Fatih okuyor. Elham Şerif okuyor. Fatih şerifiye bir anlamını veriyor. Karşılığın Türkçe'sini bir veriyor. Herkes anlıyor. Cemaat herkes anlıyor. Herkes altını Tekrar Fatih okuyor. İkinci anlamı veriyor bu defa ilmi dillerle yani ayı sar ilimlerine göre bir elhamdaki lam taruş dört mane geliyor, şu mane geliyor hamt mahsuddur, fiil mahsuddur hamd e, hamden falan böyle ki yani bir o kadar uzun uzun meseleler bir tek kelimenin anlamı içine giriyor giriyor giriyor ancak ilim sahip anlıyorlar halk kim anlayamıyor tabii üçünün tekrar okuyor bu bedi bebi bir ilmeye göre onlara giriyor dördün tasavvufa giriyor. Altıncı anlamını bir tek emin anlıyor. Yedinci anlamı veriyor, kimse anlamıyor. Bir tek kendisi bir anlıyor. E tabi bir evli olarak belli olunca azıca mertemiz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayatı boyunca her okuyuşta Fatiha'dan başka başka anlamlar, başka başka makamlar, bütün ailelerin fütuhatı Peygamber Hazretleri'ne yani buna şunu da yani kavamıza yazalım muhteremler ki Fatiha'nın manası örden mealde gördüğümüz kadar değil. Bu <gülüyor> Allah kelamı var mı yerlere sığmaz tabi. İşte Peygamber'in namazdaki sehbi secrisi bundan geliyor Peygamber'in. Peygamber, i̇şte, Peygamber manumakana peygam dalıyor tabi rekatını sayacak hali kalmıyor ona Peygamber'in. O O geliyor. Şimdi namazı inşallah baştan başlayın şansı olsa inşallah. Namaza tekbir aldık girdik. Bu farzdır. Şart deniyor farzdır bu. El bağlamak burada sünnettir. Umutluk el bağlamayı sonra elimizi bağladık. Bir şey gerekmiyor sünnet olduğu için. Yine okunan Sübhaneke, eûz Besmele bunlar da sünnettir. Yalnız Besmele-i Şerif Fatihadanları Şafii İmam ve Şafii göre o anda farz okuması bespene. Şimdi bir kimsen namaza durdu. Umutsuz subhanekiy de hemen enzübüze fatihaya başladı. Hiçbir şey gerekmez. Ama bir insan subhanekiyi kaç tel okumasa o zaman tabi Peygamberimizin buyrun çıktığı için bu tabi mekru oluyor, keri oluyor. Hatta hambeli ve sebinde. Hameli mezhebinde bir kimse namazda sehven yanlışlıkla bile seni terk ederse, ona sevsizlik yapması müstahap oluyor. Hameli mezhebinde ama. Bizim mezhebi olmuyor. Şimdi Subhanaki'ye okuduk elhamdülillah. En az bir çektik. Sıra geliyor Fatiha'yı elham Şerif'i okumaya. Fatiha'nın okuması namazda diğer üç mezhebe göre fazdır üç mezhebe göre. Hatta diğer üç mezhebe göre bir kimse imama bile uysa okuması gerekiyor muhtemelen Fatih'i. Okuması gerekiyor. Biraz da şahifi de daha da ağır bu konu. Diğerlerinin biraz gizli, aşkar bir şeyler var onların teoransı var. Şimdi Hanefi mezhebene göre Fatih okumak vacip. Fatiha'yı önce okumaktan vacip. Kimse okudu Subhanek'i, Eylem okuyacağına mesela biz zamm süre okudu. Sonra Fatih okudu. Gene burada sevişsecek gerekiyor. Fatih okumak vacip. Eyle yani Fatih önce okumak da vacip Fatih'i. Fatih bitti. Arkadan ne geliyor? Zamm-ı sure dönüyor. zam ek ilave anlamına geliyor. Fatiha'ya bir sure eklemek. Ve ayet-i okumak. Bu da anefi de vaciptir. Diğer mesleklerde Fatiha okumak farz, Zamm-ı sünnet diğer meslekler. Hanefi'de Fatiha'da vacip, Zamm-ı Sûre okumak da vacip. Hanefi'de. Hanefi'de Zamm-ı Sûre göre en az ya uzun ayet olacak ya da üç kısa ayet olması gerekiyor. Eğer bir kimse zamm-ı sureyi üç kısa daha az okursa vacibi terk etişim burada arada sevirse gerekir muhteremler. Ramazan'da teravide bu maalesef oluyor azı cemaatimiz. Bazı imamlarımız tabi bazıları çok azı da olsa bazıları namazı çabuk kıldırayım da aşağıya bir aferin alayım diye hem hızı okuyorlar ne okudu belli değil hem de çok kısa bazan bazen o namaz zaman tehlikeye giriyor işte bakınız tehlikeye giriyor şimdi bir kimse fatih okudu Zansür okudu ne yapmak gerekiyor hemen rüka gitmek gerekiyor şimdi burada rükü farz şimdi, rükü farz bir kimse zamsureyi bitirdi rüka ye gideceği yerde yanlışlıkla secdeye gitti Şimdi ne yapacak? Tabi rükütmesi farzdı Secdeye gitti. Secdeyi öne aldı. Rükü teyreti baktı. Secde aklına geldi ki ben rükü yapmadım diye hemen secden kalkacak. Tekrar rükya dönecek. Tekrar rüküya dönecek. Rüküden sonra secde yapması gerekiyor ama. O secde boş oldu şimdi. Fakat burada bir fazla teyrettiği için ne gerekiyor bu kimseye ceza olarak namon sonunda sehiv secdesi burada gerekiyor alacağım mademesi. Eğer bu kişi rükûyu unuttu, secdeye gitti, aklına gelmedi, namazı bitirdi. Sonra aklına geldi. Rükû fazdı. Namazda fark ettiği için o namazı batıl oldu. iadesi kimseye farz oluyor, Tekrar tekrarıması gerekiyor yani şimdi bu arada. Şimdi rükûya gittik. Rükü'ye gittik. Rükü'de itminan deniyor. Yani o azalları, eklenlerin tam gelişmesi gerekiyor. Rükü'de. Şimdi bilhassa burada durmam gerekiyor adı cemaatimiz. Yani günümüzde ezci bir çoğunluk bunu yapmıyor. Rükü'ye giderken daha spas spas deniyor. Olmuyor. Bak. Burada tadir erken, erken deniyor şu anda. tadir Erken deniyor burada. Biraz da beş yerde. Hazret-i göre Fars. İmam'a göre ise vacip. E, vacip'in terkinde ne oluyor? Genden sevişseceği gerekiyor. Karşıdan terkinde namazı iadesi gerekiyor vacip'in karşıdan terkinde de. Rüki'ye gidiyor. Ne olacak? Kişi rüki'ye gitti. Önce ektenleri bir sakinleyecek. Kişi rüki durumu alacak. Rüke eğildi, avuç içleri parmak açık olarak dizine kavrayacak. Bize kırılmayacak, dik olacak. Tam açı olması için rüke kişi vardı. Kişi rüke hali aldıktan sonra hem rüke kendi aldıktan sonra organ sakrini sonra üst sebebara burada tesbih gerekiyor. Sübhane Rabbil Azim denilecek. Sonra lüküden kalkışta biliyorsunuz tek başına kalan kişi Simi Allah'ı limen hamide diye doğrulacak. Ama bunu yavaş söyleyecek kişi işte böyle. Doğrudur bunu söyleyecek. Simi Allah'ı limen hamide doğruldu. Tam doğrultan sonra vücut sakinleşti. Eklene yerleşti. Ondan sonra Rabbena lekel hamdine diyor. E, rükküden daha kalkan, Rab'l-i Rabbim indi mi, burada tadir erken terk ediliyor. Tadir erken ise işte, farz veya vacip. İkribal-i Rabbim. Farz olsa zaten namaz tamamen gidiyor Allah'a konu. Vacipte kaçten vacip terki namı iadesi gerekiyor. Hatayla olsa sevişse gerekiyor muhtemelen. Bunu dikkat edelim inşallah. Demek ki kalkarken kalkışta tabi cemaate kalırken imam birini söylüyor din cemaat söylüyor ne diyor imam efendi Simi tam doğru olacağız bütün bedendeki eklemler yerini bulacak beden tam sakinleşecek ondan sonra Rabbena lekel hamd veya Rabbena ve lekel hamd o bile olabilir denecek bundan sonra secdeye varılacak Aynı şekilde secde durumunda da Allah Ekber secdeye vardık. Secde biliyorsunuz iki avucun işi... parmak bir olarak parmakla kıble bakacak. Eğer parmaklar açık olursa kıble bakmazlar sağ sol bakarlar. Parmak bir olacak secdede... de parmak uçları kıble bakacaklar. Avuç şu böyle kabarmayacak düz olacak yere yapışacak. Dirsek insanın yanlarında böyle yapışmayacak açık olacak lisek dokunmayacak. Karın boşluğu olacak, karın boşluğu olacak. Ayak parmakları dik olmayacak, ayak parmakları kıbleye dönecek, bükülecek. Kıbleye dönecek. İşte, kişinin secde haline alacak önce. Daha secdeye giderken, hemen sunabihâli olmaz. Kişinin secdeye gidecek, kişi önce secde haline alacak, eklemler yerini bulacak, tam secde kişi sakinleşecek. Ondan sonra üç defa Sübhane Rabbiyel ala -e denecek bu Hemen Heminki secdeye gitti kalktı hemen tadirken burada terk edildi. Vacip terk edildi. E, Hatari de olsa terk edildi. Namaz sonunda bu da bu defa sevgi secdeye gerekir yazılacağım. Şimdi secden kalkış. ilk secden. Bir insan İkisi secde, ikisi de farz. farz. Şimdi bir kişi bir secde yaptı. Ama iki defa yaptığını zannetti kişi. Öyle zannetti, ayağa kalktı. Sonra eğer namazın içinde aklına gelirse ki ben secde tek yapmıştım, yapmamıştım diye, tekrar secde namazı yapar. Hayatın tabi dönmez ama ikinci rekatı üçinci rekatta secde ederken kesinlikle daha fazla yapar. Yapar. Burada fazın tehir oldu. Eğitim oldu. Namaz yine burada bozulmuyor. Fakat namaz sonunda burada seversi de gerekiyor. Şimdi bir kimse bir secde yaptı. Konu orada şimdi. Bir secde yaptık. Oturuyor şimdi. Tabi hep tekbirle. Yani burada tekbirler çok anlamlı ama azcamaatimiz. Yani çok anın tekbirler bakın burada. Allahu ekber. En büyük Allah. Yani. Oturduk. E, eğer bir kimse ilk secden kalktı Allahu bir Allah ben yatıysa yine olmadı. İki secde arasında oturur celse denir oturuş burada. Burada ta derken burada da ilk secden kalktık. Ne yapacağız? Erkekler sağ ayağını dikti. Parmaklar büküldü. Sonra da oturuldu. Hanımlar iki anı sağdan çıkarıp kabası oturacak, hanımlar oturacaklar. İlk secden kalktık. Oturacağız. Yine eklemler vücut tam yerini bulacak. En aşağı bir defa süvan diyecek kadar duracağız. Ondan sonra ikinci secdeye varacağız muhtemelen. Ondan sonra Allah'a kendisiye varacağız namazda rükü bir olduğu halde acaba secde neden iki defa oluyor? Secdeyi iki defa neden oluyor acaba? Bunun birkaç hikmeti var. sırları var. Biri şu biliyorsunuz şeytan aleyhillâne Adem aleyhisselam'ı babamıza secde yapmadı. O andaki bütün melekler secdeyi kapandılar. Tek bela bir illa İlla iblis ''Eba Vestegbere'' Bütün mektesine kapandılar. Ancak iblis etmedi secde. Neden? berek kibirlendi. Büyükten onurlandı. ''Ben onu de hayırlıyım'' dedi. İşte biz ne yapıyoruz şimdi? İki defa kibirliyoruz secdeyi. Şeytanı kahretmek için. Bir. Fakat bunun daha açık hikmeti şu. Mevla bize buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. ''Tahassu ayet 55'te'' ''Bismillah'' Minha naküm, Minha halatnaküm. Sizi topraktan yarattık. Şimdi ilk secde insanın Adem'i deniyor. Yokluk dönemi. Kişiniz toprak haliniz o anda. Yani gerçekten azıcık düşünsek ne var değil mi ya? Yani bunda böyle bizler toprak maddeleri idik midir? Yanlış. Topraktı, topraktı. Kimimiz tarlada, Kimimiz bayırda, Kimimiz orada burada. Ama belliydi. Yani kim nerede, olan tadını edip böyle şey. Işte. Bir de torbak maddeleri Ondan sonra, ilk secdeden kalkış, dünyaya geliş. belan biriyor Minha halatna hüküm, sizi o tapadan yarattık. Bunun için secdede, en eftar olanı, alnı toprağa koymak muhtemelenler. Yani kişi eğer evin dışında başka yerde açıkta kişi namaz kılarken, kırdağı, yolcu dışında kılarken eğer kişi topraktan amazını kılabilirse en güzeli bu. En güzeli bu. Mehlab yürüyor. Sizi topraktan yer attık. Topraktık. İşte bitki olduk, şu oldu, bu olduk, hücre oldu, kan olur derken bebek oldu derken İnsan şekle dönüştük. İnsan dönüştük. Toprağa yaratıldık. İkinci secdeye gelince Mevla buyuruyor, "Ve fiha nu'idukum. toprağa döndürürüz Mevla buyuruyor." İkinci secde tekrar toprağa dönüş, yani mezara giriş, şuraya toprak olmak gene. Nedir dünya hayatı? İki secde arası dünya hayatımız bu işte muhtemelen. Yani iki secde yaparken bu gerçeği de bazı aklımıza getirelim inşallah muhteremden. İlk secde, secdeyiz. O anda toprak maddeleriyiz. Ederiz, toprak maddeleri. ilk secdede. Allahu Ekber. Nasıl ki şimdi ezan okuyup kulağına, kameraya getirip kulağına ya. E, Tebrik getiriyoruz. Toprak maddeyken insan şey dünyaya geldik. Şu dünyadayız. Allahu Ekber. Yine toprağa gidiyoruz işte. Mezara bizi gömüyorlar. Zamanla beden çürüyor, çürüyor, çürüyor, oluyor. Yine aslına dönüp toprak oluyor. Hiçbir şey kalmıyor. Sıfıra sıfır. Bir kimse üç defa secde yapsa yanlışlıkla ne Ne olacak? Yine burada tabi namaz bozulmuyor. bu yine burada seviştireceği gerekiyor. Yine bu seviştireceği gerekiyor burada. Bir rekata ayağa kalktık. Bir rekata Ayağa kalktık. İkinci rekata oturmamız gerekiyordu. Az ve Haticefri burada. Demek ki ikinci rekatta oturmamız gerektiği halde unutarak ayağa kalkarsak eğer tam ayağa kalkmışsak yeniden oturmayız namusdan seyirci yaparız. Ayağa kalkmadan aklımıza gelmişse dizimlerini kesimeden hiç kalkma oturuz Burada seyirci gerekmiyor. burada. Bir de şimdi kadi ahire var. Namazın son oturuşu. Mesela sabah namazında bir oturuş var ama yine ona kadi ahire deniyor an yine de. Yalnız oturuş namazda bu farzınta. Bu önemli şimdi şey burası. Bir kimse kadi ahirede sabah namazının mesela 2. rekatında Akşam üçüncü rekatında, öğle yas ikincinde dördüncü rakamda. Oturmadan ayağa kalksa ne yapacak? Oturuş farz. Unuttuk işte ayağa kalktı. Ne yapacak? Aklına geldiği anda hemen geri dönecek, oturacak. Etiyat diye okuyacak, sevsi yapacak sonunda. O nasıl hocanız, sonu çocuğunuz işte konu cemaate namaz kılarken eğer imam olan şahıs son oturuşta unuttu oturma ayağa kalktı. Cemaat ayağa kalkmazlar. Yoluna tabi olmazlar. Neden? İmam çıkın namaz dışında başka hareket yapıyor orada. Namazla ilgili ayağa kalkışı. Demek ki namaz cemaate kıldırırken imam olan şahıs eğer son oturuşta unutma ayağa kalkarsa cemaatlere kalkmazlar. Tesbih yaparlar. Yani Subhanallah, Sübhanallah derler. İmam Efendi hatırlasın da otursun diye. Eğer imam tesbih duymadı. Olur ya bazen öndekilere mesela farkı ve gafil olabilir icabında. Arkadan biri bağırdı Sübhanallah diye. İmam duymadı. Fark etmedi bunu. İmam dalmış ya da duymuyor bunları da. Cemaat beklerler imamı şimdi. İmam bekler cemaat. Ne zamana kadar? İmam secdeye başlığını koyuncaya kadar beklerler. İmam başlığını secdeye koydu mu namaz bitti. İmam namazı bozuldu. Cemaatten bozuldu namazı. Neden? evel cemaat oturuyor ama namazın bir rüknü o. fazı o cemaat namaz sıkındırırken eğer cemaatten biri veya cemaatin tamamı bir rüklü imamlar bir yapmazlarsa o namaz bozulmuş olur muhtemelenler demek ki bir kimse kendi başlarına aynı şekilde tabi hanımlarla evinden mesela erkek tabii evinde demek ki bir kimse namazın sonra oturuşu, oturması farz oturması gerekiyordu unutaya kalktı El ama başladı halktan yarıda geldi Hemen kesici okumayı otur hem oturacak. oturacak, E okuyup selam verip yapacak yapacağım derler. Rüküde aklına geldi, dönüp yine oturacak. Secdeye gidiyor, aklına geldi, alnını secdeye koymadan önce aklına geldi, tam secdeye gidecek. Eğildiz, alnı daire dokunu aklına geldi, hemen secdeyi iftada bırakır, oturur, etiyat et okur. Yalnız son secde yapar, namazı tamamdır yine. Eğer secdeye kadar uyanamadı, gerek cemaata, gerek kişilikini kılarken, almanızı secdeye koyduğu anda, namazın farziyeti gidiyor. Namaz bu nafileye dönüşüyor mu? Şimdi nafile namazda son alınabiliyor yine. 6-8 olabiliyor nafile namazı yerine göre. Demek ki bir kişi beşinci rekatta, dört rekatta da alnını şey koydu, altına geldi. Artı namazını bozmaz. Nafe namazda tek rekat olmadığı için beşinci rekatı bırakmaz. Bir rekat daha kılar. Altı yapar. Tabi selam verir, selam verir. Namazdan çıkar. Fark teklif gerekiyor burada. Eğer bir kimse bir ate cemaate kırır imam efendi namazın sonunda oturdu etdeti okudu okudu hatta Peygamberimiz bu va vakı oldu hadis şerifte bu sabit ama kim uzatmıyor kuryimu temel demek ki bir kimse üç ekatlı dört tekattı farz namazında kadihede oturdu etdeti okudu. Ette okudu ama ilk oturuyor zannıyla ayağa kalktı. Ayağa kalktı. Ne yapacak bu kimse? Tamam aklına geldi mi? Dönecek. Dönecek. Sana verip yapacak bu kişi. Eğer secdeye kadar aklına gelmediyse secde, secde, secde yapmış ise buna bir rekat daha ilave eder ama farzımız tamamdır ama. Yoğun son tabi son seyfiye gerekiyor. Ama namazı farzı tamam namazı. Neden? Çünkü kadehire farzdı, oturdu, etiati okudu orada. Ne kadar Şeyhim burada selametsi vacibide. Vacib burada tehir etti, erteledi, vacib etti. Yani arada bir iki kılmak ile farz burada farzda bir şey zararı gelmedi. Sonra otu eti, etiati okudu, bir de selam vacipti, selamı tehir etti. Bunun için son yapar, namazı kılar. Bir de adı cemaatimiz namazda şek meselesi. Acaba bir mekat mı kıldım, iki dekat mı kıldım? Üç mü kıldım, dört mü kıldım meselesine gelince. Tabii günümüzde bu çok oluyor şimdi. <Gülüyor> peygamberimize sorulduğu sahabeya soru peygamberimize Süleyhisselatü Aleyhisselam. رَجُّلُنْ seha fi salatihi فَلَمْ يَدِرِ كَمْ صَلَّا dediler ki peygambemize sahabeler Ya Resulallah, bir kişi namazdayken kaç ve kıldığını unuttu bir karar veren ilk kıl kalma, ne yapacak فَكَىٰلِهِ السَّلَامْ لِيُعِيدْ صَلَاتَهِ namazını tekrar iade etsin buyur peygambin e, bak şimdi bu bir bu Birisi bu daha başka bir şey varmış şimdi böyle Şimdi bu hadis ı Şerif'e binayen... Şuraya buyuruyor bize müşteriler, fukualar... Bir kimsenin başına... ilk defa böyle bir şey gelmiş... ise baş, ilk defa... Böyle kişi yanılmıyor namazında... Rekat sayısı biliyor kişi... İlk defa hayatında böyle bir şey baştan geldi... namaza dalmış... Acaba ben ikinci üç üçüncü Bir karar veremedi... İlk defa da baştan gelmiş... Bu kişi ne yapar... Namazdan çıkar o namazı tekrar kılar muhtemelenler yeni baştan kılar en önemli bu ama ara sıra kişinin başına böyle bir şey gelebiliyor beyni çok yorgun kafası dağınık işi karmaşık evinde huzur yok icabında işinin huzur yok hayatı karmaşık bir şey kişinin namazı bırakmıyor ama ara sıra baştan geliyor acaba kaçıya şey kıldım bu ne yapacak Peygamber buna bir buyuruyor selamlar. İzahı hay ha döküyor fi salatihi buyuruyor ali peygamber sonseri sen bir namazında dalsa dalgınlık yapsam felem yedri vadeten sal ev sinteyni acaba bir mi kıldı iki mi kıldı bilemiyor kişi feli ala vaidetin ilahur rüial samadleri Mesela bu iki ikide şimdi. Hadis-i şey uzun devam ediyor. İki yaratı namaza kabul edelim. Acaba birini iki, ikide ikini acaba şimdi? Kişi ne yapacak? Karar veremedi. Eğer karar verebilse yine Hadis-i e bu konuda kişi karar verebilse ki tamam ilk yata ben şunu okumuştum, ikide bunu okumuştum diye kişi buna karar verebilse ancak bu karar verme aşamasında biraz düşünmüş duraklamışsa, bu duraklamadan dolayı yine sevinçler gerekiyor. Ama karar verdiği namazı devam eder. Evet, tam iki bu der. İlekete hemen şunu okumuştun, ikine bunu okumuştun diye kararını verdi kesin olarak namazı öyle tamamlar. Ama bu da düşündüğü için, durakladığı için sevinçler gerekiyor. Şimdi bir de kararsızlık var diye. Boğaziçi'ye gelen kararsızlık. Boğaziçi'ye ilgili olarak. Şimdi bir mi mi kıldı? Acaba iki mi 3 mü? 3 mü 4 mü? Bir karar veremiyor ama. O kadar kişi dalgın ki tamamen dalgın. Kaba gitmiş bir taraf karışmış gitmiş. Karar veremiyor kişi ne yapacak? Az olan rekatını onu alacak kişiler. Az olan için kesin az olanı. Mesela bir mi mi? iki olabilir ama kuşkulu ama bir olmasa kesin ama üç mü dört mü dört olabilir ama üç kesin ama şimdi ne yapacak buradaki e, buradaki kural nedir kesin anlayacak. yani az olan alınacak alınacak şimdi burada yalnız ne yapacak şimdi burada hele bir insan dört teketin namazın daha başına bu kuşu yapmışsa işi bayağı kargaşık, karmaşık muhteremler ne yapacak bu kişi? dört namaz kılıyor acaba birinci ayağa kalktı ama ya ayakta mesela okudu acaba bu birinci ilginci miydi? Ya da secdeden sonra secdeden kalkacak acaba bir rekat nefret, iki nekat mı şimdi bu? karar veremedi, karar veremedi bu birinci rekatı diye bunu kabul edecek alacak bir alacak ama iki de olabilir mi? olabilir ikide oturmakta vacip mi vacip şimdi bu kişi ne yapacak çok karışımlı tanımlar ikinci rekatta olabilir ihtimalle binaen oturacak et okuyacak okuyacak şimdi ayağa kalkacak neden belki bir rekattı mı şimdi belki bir rekattı bir rekat daha kılacak, bir rekat daha kılacak, yine oturacak yine oturacak, yine oturacak. Eğer kıldığı geç iki, iki rekat ise iki rekat oturdu yani kadahriye ne geldi iki rekat diyse yani geldi şöyle tekrar başlayayım tabi, sabahımızdan başlayayım inşallah da çok karışık da yani daha kolay kalması için inşallah bir kimse sabah namazını kılarken iki rekatın namazs alayım bunu konu inşallah. Bir rekat kılmış ama farkına değil kişi, dalmış kişi. Secdeden kalkacak, Acaba oturacak mı? Ayağım kalkacak şimdi. Küçükçe bir kuşku geldi, şüphe geldi. Acaba bir rekatını seçtim mi yaptım ben? İkinin rekatını seçtim yaptım acaba? Karar veremedi, karar verelim ne yapacak? O zaman bu kişi ne yapacak şimdi? Bunların bir zekatı olarak temel alacak ama iki de olabilir. Neden? Çünkü iki zekat namazın son oturmak farz ya. Farz ben İki olabilir böyle. Burada farzı terk etmemek için kişi iki reketi olabilir ihtimale biren oturacak. Yalnız ettiyatı okuyacak. Okuyacak. Namazı gençlerin iki zekatta ise e farzı tamamlandı şınımında. En son farz kadi ahreydi. Oturdu, etiyati et okudu, farzı tamamlandı. Ama bu kişiyi ne yapacak şimdi? Ya bir rekat eksikni var şimdi, bir kuş var işte karar veremedi. E bir rekat oturmuş, namazı olmaz tabii. Buna bakacak, kalkacak, bir rekat daha kılacak. Yine oturacak, etiyati et okuyacak, selam verip sehiv yapacak namazdan. Sehiv secdesi yapacak burada. Eğer üç kere kılmışsa da, bir rekatı fazla kılmışsa da buna zarar vermiyor. iki rekatı oturmak farz idi. İkinci rekatı otururdu, ettiyatı okurdu. ne kaldı? İstilamek vacib idi, istilamı tehlirtti. Bunu sevgili kurtarıyor. Gelelim şimdi akşam namazına, yani üç rekatı namaza gelelim, Tete tek gelelim inşallah. akşam namazının farzında. Yine daha, bu daha çok secde olur bu. Genelde orada olur. Şimdi secdeden kalkacak. Acaba bu üçüncü rekat mı bu acaba? İkinci rekat mı şimdi burada? Yani ikinci mi, üçüncü rekat mı? Bu daha olur, akşam olur. olur. Kişi ne yapar şimdi burada yine? Bir karar, kesin karar veremezse, veremediyse, azlığını temel olarak alacak. İki olması kesin. Çünkü ya iki, ya üç. biri, üç bir ihtimal olmayabilir. Ama iki kesin ama. Burada kişi iki olmayı bırak, kişi olarak bunu alacak. Ama ya üçün ise oturmak farz kaldı ahirete. Terk ederse namaz bozulacak. Bu defa üç olabilir ihtimale karşı kişi burada oturacak yine. Etteati okuyacak. Kalkacak bir rekat daha kılıp Sonunda da yapacak mitemler. Şimdi gelelim dört ekattın namazlara öyle ikindi, yaslı namazlara gibi namazlara gelelim. Bunda daha ziyade genelde üç mü dört mü? Burada kişi işte şimdi burada bir tereddüt, bir kuşku oluşuyor burada. olanlar neden yani, tabii? Olan nerede? Kişi ne yapıyor şimdi? Acaba üç mü dört mü? Kuşkuya düştü, şüphe düştü. Karar veremiyor. Ne okuduğun farkına değil. Karar veremiyor kişi şimdi. Ne yapacak? Yine üçte dört. Üç kesin ama. Dört olabilir. Kesin onu üçü alacak. Ama yine burada dörtte olabilir ihtimaline karşı oturacak yine burada. İtlatiği okuyacak. Eğer gerçekten döndü rekatta ise oturdu. Kadaire farz yerine geldi, ettiyatı okudu, namaz tamam. Ama ya işin ise bu sefer? Olabilir şimdi. ayağa kalkacak. Bir dekare daha kulaşacak. Yine oturacak. Yine sonunda sevişle de yapacak cemaatimiz. Yani bu çok olan mesele böylece. Bunda fazla üzülmeye gerek kalmaz azı cemaatimiz. Yalnız tabi böyle fazla yapmamak inşallah daha iyi. Namazdayken elen gelir namazı taşınma gerekiyor bazı meseleleri. Şimdi sevil secde bir de kunutta vitri namazında oluyor. Tabi çok şey var da giremeyeceğiz. Bir kimse vitri namazının üçüncü rekatında zam söyden sonra tecrü alıp kunutta okuyacak. Vacip bu. Unuttu. Mesela kulbalı okuduğu Teybiri unuttu, rüya gitti. Alttan gelir rüya da artık yardımına gerek yok, gerek yok. Neden? Bu vacibi, e, vacip kişi şey ben, Yani yanlış kişi terk etti bunu. Bu namazı bozmaz. Namaz sonunda yine sevici yapar, namaz yine tamamdır. Namaz bozmaz. Bir de namazı cemaat ile kılarken akşam yatsı sabah namazında hoca efendinin, ceymam olan kişinin ilk iki rekatında açık okuması gerekiyor. Vacip bu da. Vaciptir. Hatta bir kişi evinde kılsa bile, mesela bir insan hanımın da evinde cemaat yapsa, hatta bir kişi evinde bir ufak kız çocuğunla aktarın çocukla cemaat yapsa bile, namaz cemaat ile kılındığı zaman ister bin kişi olsun cemaat, ise tek kişi olsun mutlaka cehri namazda açık namazda ses okuması vacip oluyor. Gerekiyor bu. Ne kadar bağıracak? Çok hayır. Cemaat duysun yeter. Fazla bağırmak gerekir. Duyması gerekiyor. Şimdi bir kimse imam oldu. Gerek camide gerek evinde başka bir yerde akşam yazısı sabah namazında imam olduğu kişi unuttu sesli okumayı da yavaşça işten okuyor. günüz namazı gibi okuyor. Ne yapacak? Tabi cema bunun farkına varırlar. E hoca subhanakayı bitirmiştir. Evinize çekmiştir. Okuması gerekiyor. baya gecikti. Uyarır cemaat. Ne derler? Subhanallah, subhan derler. İmam uyandı. Ne yapacak şimdi? Gerçekten Fatih'e başımı işten okumaya başlamış. Ne yapacak şimdi bu kimse? Eğer Fatihayı işte okuyup bitirmiş ise tekrar okumaz Fatiha'yı. Çünkü bir gün sen bir rengi de ikisi okursa yine burada sevişse gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Eğer Fatiha okuyup bitirmişse Elham-ı Şerif'i o okumaz. Bu lafı zam-ı süreyi sesli okur. Anlamanın sonunda sevişse gerekiyor burada. arada. Vacib'in terkini, vacib'in terkini sesli okumadı gizli okudu. Eğer imam Efendi burada Fatiha'yı bitirmemiş ise Mesela yalnız Elhamdül Rabbil Alemin demiş, altına geldi uyarıldı. Ondan sonra bu kişi yapar? Fatihe'yi yine baştan alır, sesli okur. testi okur. Eğer Fatiha'nın bir ayetini okumuşsa içinden gizli, burada sesli gerekmiyor burada. Ancak yarı yakın okumuşsa o sevseği gerekiyor. Demek ki sesli okumada Fatih içinden okumaya başlamış gerekir yarısı olsun, daha azı daha çok olsun, Fatih'i bitirmeden uyanmış, uyarılmış ise, bu defa Fatih'in yarısı, açık yarısı gizli olmaz. Bu defa fatiye baştan başlar, Fatih'i başta okuyacak, okuyacak, tabi sonunda sevecek gerekir muhteremler. Yine, hafi deniyor, günüz namazlarında da, cemaate kıldırırken, imam olan kişi, Mesela öğün namazı, ikinci namazında daldı da Elhamdülillah başladı sesli okumaya. Sesli okumaya başladı. Ya kendi uyandı ya uyarıldı. Tabi bu da gizli okuyacak. Bu kalanı gizli okuyacak. Yine burada, sevgili burada yine gerekiyor adı Cemahtemiz. Bir kimse bir namaz içerisinde birkaç tane hata etse Sondan bir sevi secde hepsine yetiyor. Bu da yetiyor. Şimdi gelir mi inşallah sevil secde nasıl yapılacak konusuna. Şimdi Hanefi ile diğer üç mezhep arasında bir farklılık var şimdi burada. Burada Hanefi'ye göre iki tane kade oturuş gerekiyor şimdi burada. Gerekiyor burada. Şimdi kişi namazın sonunda. Üzerine sevicili gereken kişi, üzerine gereken kişi etiyatiyi okuyup sevicili yapabilir muhteremler. Bazı fukuhaya göre, mesela Halebi'ye göre salibarı okuması da gerek, gerekiyor. Fakat daha çok çoğunluk, daha çoğunluk, kişi sevicili yapmadan önce oturuşunda yalnız ettiyatı yavaş okur sevciğe gidebilir. İsterse Allah'ın sana okuyabilir. Buna da izin veriliyor. Bu bunu yapabilir bu şekilde, böyle yapacak. Fakat diğer mezheplere göre salıpora okuyacak mutlaka, doğru okuyacak diğer mesleklere göre. Şimdi kişi mesela cemaatil olsun, kitap başlı olsun, etiyatı et okundu, sevciğe gidilecek. Nasıl gidilecek? Hanefi de Önce selam verilecek... ...sonra secdeye gidecek muhteremler. Şafii mezhebinde ise... ...Maliki ise... ...onlara göre de... hiç selam vermeden hemen secdeye gidecek. Neden öyle oluyor onlarda? Peygamberimizin ikisi de... ...rivat peygamberimizden böyle. Peygamberimizden bazen... hiç selam vermeden secdeye gitti. Hadis-i şerifi de var... Peygamberimiz Selam'ın hep ı şerifi de var. Diğer meslekler onu alıyorlar. Yani Peygamber'in Selam'ın hemen gitti gittiğinde had hadisini alıyorlar. Hani bunu almıyor bunu. Öbürünü alıyor. Neden acaba peki? Aklımın bu soru takılabilir şimdi. Şimdi adı cemaatimiz Hz Ayşe Sıddık'a validemizin ve henüz o zaman küçük olan bir sahabenin riva ettikli had şeriflerde Peygamberin alimlerin maddetleri selam vermeden sevize gittiği bildiriliyor. Hadis şerif sahih ama diye hadis şerifte il müstenge hadis şerifte işte Peygamberimizin selam nasıl gittiği bildiriliyor öyle. Şimdi bir tanık var bunda yok hayır. Neden? Şimdi Halep'i bunu şöyle alıyor. Haz aycı siddika valedemiz kadının idi Namına akısa sata kılıyor Peygamber'e yavaş hafif selam verip secdeye gitti. O duymamış olabilir. Ama Hazreti Bekir'den gelen, gelen Hazreti Şerif'te işte, selam ver diye. Onlar yakın peygamberimize. Bu alınıyor. Yani iştihatta çok incelikler var tabi az cemaatimiz. Ama her mezhep imamına tabi olacak. Bu da başlayın. Bari. Demek ki hanifi olan kişi önce selam verecek, sonra secdeye gidecek. Diğer bir selam vermeden Seyce'ye gidecek der. Gerçek bu yani. Nasıl olabilir böyle? Yine Hanefi'de şimdi bir fukaların bir iki şey var Hanefi'de yine böyle acaba tek tarafımız selam verecek iki yanım selam verecek şimdi bu. Hanefi'de iki taraf da ağır şimdi bunda. Bazı fukalara gibi tahavi gibi, kaltan gibi fukalara göre tek tarafımız selam verip böyle Seyce'ye gidecek iki tarafından selam verirse namazdan çıkmış olabilir diye ulaştırmalı. Fakat bazıları da Peygamber'in iki tarafından selam vermesi gerektiğini Peygamber'in kaç defa bilmiyor Peygamber'in o döneminde. Bilmiyor. Bunun için bunu şöyle yapmış anifin mezhebinde şimdi ortaya bulmak için cemaatini kılar iken imam tek tarafından selam verecek sediye gidecek. Kişi tek başına kılıyorsa iki tarafın selam verebilir ama tek saha selam vermek daha eftar gene muhtemelen burada. Daha eftar gene bu. Demek ki tek başına kılan kişinin de tek başına vermesi sece gitmesi daha da efta yine iki yana vermesi de olabiliyor. Olmaz yenilmiyor. Fukhah bunu da kabul etmişler. Şimdi kişi etliyatı okudu. İster Salibar salibarı okudu. Selam verdi. Allah verdiği kişi secdeye gitti. Ne yapacak secdede? Aynı diğer namaz secdede gibi böyle. İki secde yapacak. İki secde yapacak. İkiniz, i̇ki secde vakit. Hanefi'de bunlar. Diğer mezheplerde bu secde. Diğer mezheplerde. Hanefi'de vacip bunlar. İki secde yaptı. Allah bir oturdu. Oturunca diğer mezheplerde hemen selam namazı çıkılır. Bak diğer mezheplerde. Hanefi'de tekrar burada Kadir Ahri yapılır burada. ...ettiyatı okuyun tekrar başlamada. Çünkü Hanefi'ye göre... ...kadi ahire... ...yani aslında oturuş... ...namazın en sağlıklı olması gerekiyor. Eğer kişi Kade oturdu... ...faz geldi... ...ama sonra iki secde gitti... ...araya bir fasla girdi... ...tekrar Kadi ahire gerekiyor Hanefi'de. Bunun için Hanefi'ye göre demek ki... ...iki secde yapıldı... ...oturulur... ...burada artık bu Kadi ahire son budur Hanefi'ye göre ettiyatı okunur, Rabbine atınalar okunur, sonra selam verilir. Ama diğer mezheplerde ikisi yapıp oturduğu mesela selam Mesela hacca gidenler, orada bunun dikkat etsinleri cemaatimiz, eğer orada imam yanlışlık yaparsa imam ikisi yapar Allah hem selam verir, namazdan çıkar. Hanifi bunu çıkamaz namazından. Ne yapacak? Acı etiyatı okuyacak. Öyle selam bize gerekiyor muhtemelen. bir daha aşağı inşallah cemaatimiz cemaat ile namaz kılar iken tabi imam hata ederse imama da cemaata sevil secde vacip oluyor hepsine de ama imam unuttu yapmaz sevil secdeyi cemaat yapmaz namaz bir gelmez bunda bu bir ikincisi İmama uyan bir kişi cemaat namazı alırken, o bir hata yapsa da bu da sevisi gerekte. ne gibi olabilir? Mesela üç teklatlı, dört rekatli namazın iki teklat oturunca biliyorsanız etiyatı okunuyor. Bir kimse tek başlayan namaz kılarken ilk oturuşta ettiyatı etti, okudu. Unutup, Allah'ına salli bari okursa, aklına kalkar ama, buna burada sevirse gerekir muhteremdir. Hatta bir kimse, ilk oturuşta, ettiyattan sonra, Allah'a salli ala Muhammed dese bile, aklına gelirse kalsa bile, yine bunu sevirse gerekir. Neden? Üçüncü yönde kalkmak farz idi. Buradan farz ertedi, teyretti şimdi burada. Ama Cemaate namaz kılar iken mesela bir tekba imam etiyadi yavaşlar usulüne göre okuyor. Cemaatten bir etiyadi bitirdi. Bitirdi, daldı. Allahu salli bariyi onları da okudu. Okudu. İmam ayağa kalktı ayağa kalkar bu kişi bu da sev gerek mi muhteremler? Niye gerekmiyor? Bu kişi bu da fatih bilir ki daha kalkamaz. Ayağa kalkamaz zaten. Onun için burada, bu kişiye bir burada gerekmiyor muhteremden. İnşallah bu kadar getirelim İnşallah inşallah? Çünkü daha fazla olursa, daha çok kapılar karışık bu sefer. İlahi Fatiha.